Bölüm 333 Allah ve falanca dilerse demenin de mekruh olduğu Hadis 1747 Huzeyfe İbni Yeman'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Sakın Allah ve ve falanca dilerse demeyiniz fakat önce Allah dilerse sonra da filan kişi isterse deyiniz